Ziyaretta meyizdiya, nava khamediyya, ev malashi khadiyya, lalasha nuraniye. Ziyaretta meyizdiya, nava khamediyya, ev malashi khadiyya, lalasha nuraniye. Meric khumam pira faqir peshwan mira amdas badan wa qabra wa khalas ken Meriç'e meric khumam pira faqir peshwan mira das badan wa qabra wa khalas ken Ziyaret ame izdiya, navaham ediyaa, evmalaşık hadiye, lale şanuraniye. Evet açık krediyo, plus ve açtık diğeri programı devam ediyor. <gülüyor> Kadim bir nefes ezidi altları çalışması vesilesiyle Ahmet Gökçe'yle buluşacağımızı söylemiştik programın başında uzun süredir aslında ezidleri hakkında çalışmalarını takip ettiğimiz radyoda farklı programlarda hı hı. anılmıştı yanılmıyorsam. Ahmet şimdi bu son e, ezidi altları kayıtları vesilesiyle bizimle hoş geldin hoş bulduk. Ahmet hoş geldiniz hoş bulduk. Evet, yedi CD, e, üçü geleneksel, dördü dini e, müzikleri barındıran e, bir kayıt çalışması bu. Bir de kitap. Evet, <gülüyor> ve senin müzikte galiba kayıtlara düştüğün notlardan oluşuyor değil mi kitap? Evet. Evet, Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıktı. E, şimdi uzunca bir süredir bu işin içindesin dedik. En son bir fotoğraf çalışması da birkaç ay kadar önce <gülüyor> yayınlanmıştı e, yine. E, ha, coğrafya nasıl bir coğrafya? Biraz belki bu ezidilik hakkındaki e, fikrimizi coğrafya üzerinden e, konuşmaya başlayarak açabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü galiba coğrafi koşulları da e, değişiklik gösterdikçe de karışıklaşıyor. Aynen öyle. Bizim aslında temel çalışma alanımız birkaç yerden oluşuyor. Bunlardan <gülüyor> e, bunlar dönem dönem değişiklik gösterdi. Önce Suriye ve Irak'ta <gülüyor> başladık. Sonra Irak'ta Türkiye'ye geçtik. Uzun bir süre Türkiye içerisinde çalışmalarda bulunduk. Hı hı. Sonra bir, bir dönem, yaklaşık üç yıl kadar özellikle Almanya çalıştık, Hannover'de. Hı hı. Sonrasında tekrardan Irak çalışmaya başladık. Ve yaklaşık üç yıldır da başka bir sahada, Ermenistan, Gürcistan'da Ermenistan. Ee, hı hı. çalışıyoruz. Eğer imkanlarımız el verirse şimdi yeni yerlere. E, gitmeyi e, planlıyoruz. Neler e, var mesela? S Sibirya ve Rusya içi. E, çünkü Sibirya'nın Sibirya'da yaklaşık 10 bin'e yakın ezid'i var. Öyle mi? Ve e, Ermenistan, şey, e, Rusya'da da ayrıca e, ezidiler oldukça Hı -hı. fazla. E, her şeyi güneş üzerine oturtan bir dinin hani Rusya içlerinde ve Sibirya'da nasıl bir geleneğe sahip olduğunu açıkçası merak ediyorum. O sebeple Hı -hı. de biraz da. Sibirya'yı görmek istiyoruz. Var mı çalışmalar burada Rusya hakkında? Sibirya, Rusya'daki ezidileri hakkında? yani uçumuz var, var. var mı? Var. Aslında yani bizim yaptığımız araştırmanın hani diğerlerinden ayrıştırıcı özelliği şu. Her bölge için zaten yapılmış araştırma var. Yani Suriye ezidileri içinde çalışan insanlar var. Irak ezidileri, Türkiye ezidileri, Gürcistan, Ermenistan ezidileri, Rusya, Sibirya ezidileri üzerine ve Avrupa ezidileri üzerine evet. çalışan insanlar var. Fakat genel algı bir bölgede çalışma yapmanın tüm topluluğu anlamaya yeteceği üzerineydi. Biz ise aslında yaptığımız bu araştırmada artık bu çağda hiçbir topluluğu, hiçbir dini anlayışı tek bir başlık altında anlatmanın, onları tanımlamanın mümkün olmadığını göstermeye çalışmaktı. Evet. Ee, hani bu, bu ayrımı yaratmaya açıkçası çalışıyoruz. Evet. Esasladığımız evet. bu. Peki bu kitabın öncesinde bir başka yayın var 2012'de basılmış yine Bilgi Yayın Evinden bir üniversitesinden Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde İzdilerdi. Evet. O da doğrudan bağlantılı herhalde bu kitabın <gülüyor> rotasıyla. Yani bizim aslında yaptığımız araştırma iki temel ayaktan oluşuyor. Birincisi arşiv araştırması yapıyoruz. Hı hı. İkincisi de saha araştırması. Hı. Arşiv araştırmasının üç temel yerde yaptık. Ee, Ermenistan'da, Türkiye'de Osmanlı Arşivinde ee, ...ve e, İngiltere'de de British Archive'da. Ve buradaki, buralardaki ezidilere ait olan belgeleri bir şekilde toplamaya, onları kendi içerisinde... E, ...bir bütünlük oluşturarak yayınlamaya hı hı. gayret gösterdik. Bizim esas derdimiz bu araştırmada kaynak oluşturmak. Hı hı. Her açıdan kaynak oluşturmak. Yani arşivleri de derleyip e, bir araya getirmek... Mesela o kitaptan bahsettik, kitaptan hemen sonra Abadeği İblis diye bir kitap yayınladık. O da Osmanlı <gülüyor> e, tarihi boyunca yayınlanmış olan tek e, ezidilerle ilgili yayınlanmış olan kitaptı. Abadeği. Onu Türkçe basımını e, yaptık. Yani sonrasında Philip Kreyenberg'in bu alandaki en iyi çalışmalarından biri olan e, ezidilik ve arka planı <gülüyor> kitabını Türkçe ve İngilizceden, Türkçe <gülüyor> e, ve İngilizceden pardon, Türkçe'ye çevirdik. ...sonrasında söylediğiniz gibi fotoğraf albümü ...şimdi ee, ses kaydı. Şimdi de bu. Evet, ses yani açıldı. temel derdimiz hani araştırma yapabilecek olan insanlara... ...kaynak oluşturmak. Hem görsel hem de yazılı olarak. Bu derdin kaynaklandığı yeri sorabilir miyim peki? Yani daha önce belki sen de bir araştırma yapıyordun ve... ...karşılaştığın zorluklarla ilgili... ...galiba kolları birim sıvamam gerekiyor mu dedin mesela. Yok, hiç de öyle <gülüyor> romantik <gülüyor> düşünceleri falan hiçbir zaman olmadı... Ee, tamamen tamamen akademik kaygılarla <gülüyor> bu işin bu bu işler zaten hep böyle başlar yani bir alanda bir çalışma yaparsan o yaptığın çalışmanın e, sana bir şey kattığını seni bir yere götüreceğini anladığın zaman orada onda çalışmaya <gülüyor> başlarsın bunun karşılığı illa ki bir para değildir sen orada hani bu işi sürdürebilir ...olduğunu anladığın andan itibaren artık daha bir coşkuyla hı hı. o işe sarılırsın. Bendeki de biraz da böyleydi. Yoksa e, yani hiçbir zaman böyle şeylere de açıkçası inanmam. Hani böyle bir topluluğu kurtarayım, hı hı. bir topluluğun kaybolmuş, e, kaybolmaya yüz tutmuş seslerini ortaya çıkarayım. Hele onların sesine ses vereyim. Ya bunlar zaten problemli yaklaşımlar. Evet. E, bir, yani bir topluluğu seslendirmek de zaten problemli yaklaşımlar. Bizim bu çalışmalarımızda yaptığımız temel şey... Aracı olmak, hı hı. hiç müdahale etmeden, seslere de müdahale etmeden, gürültüsüyle, tesbih sesiyle, araba kornasıyla hı hı. her şeyle bir şekilde bunun yayınlama derdindeydik. Belgeleyip, evet. Ama dediğim gibi bizim temel derdimiz bunları bir arada e, hı hı. sunmaktı. Ama zaman içerisinde hani bu belli yerlere gidip geldikten sonra artık bu toplulukla bir duygusal da bir... Ee, evet. bal kurulmaya başla kurulmaya başlayınca artık bu bizim şeyimiz oldu işimiz oldu İş oldu evet yani çok uzun süredir ezdiler konusunda ezdilerle beraber çalıştığını biliyorum mesela 12 yıl Hatta, oldu 12 yıldır evet 2003 yılından bu yana ve dolaşıyorsun bu arada şeye dönelim ama yani ses vermek dedim ama bu son çıkan iş bağlamında yani bir seslik ayıtı da ortaya Hı -hı. koymak ...nın ezildiği kültürü için de başka türlü bir e, manası var. Bu tekrar etmek aslında bir sakınca yok. Yani sözlü kültüre dayandığı için aslında tüm e, iletişimi ve e, tarihi bir manada da aslında bunları... E, ...başka türlü e, kayıt altına almak da mümkün olsa da bu en can, canlı hali gibi e, gözüküyor onların iletişiminin galiba. Evet ama hani... Şunu da söyleyeyim. hani Ben burada yayınladığım hiçbir e, türkünün, şarkının, doğanın kavlin veyahut beytin hı hı. E, en doğru hali olduğunu iddia etmiyorum. Evet. E, sadece e, kayıt aldığım kişilerin e, sözlerine inanarak, onların söylediği biçime güvenerek bunları yayınlamış durumdayız. Aslında bu duaların keşke daha ciddi karşılaştırmaları yapılabilse hı hı. ve bunların Testini yapabilsek, yani bu dua Suriye'de nasıl okunuyor, Ermenistan'da nasıl okunur, hı hı. Sibirya'da nasıl okunur? Keşke bunları anlayabilecek kadar daha derin çalışmalar yapabilsek. Fakat ezidilik öyle bir kültür ki inanılmaz derecede bir boşluk var hı hı. ve belki de tarihlerinin en büyük acısıyla ve soykırımıyla karşı karşıyalar. Bir, bizde es, bir, bir dert oldu bizdeki yani hani ne toplarsak. Evet. Neyi bırakabilirsek yeryüzünde? Şu anki karşılaştıkları terörden bahsediyoruz. Değil Ama mi? zaten bu bu hani, hani şu, şu ana özel bir şey değil açıkçası. Yani <gülüyor> Evet onu da bahsi lazım. geçen bu Osmanlı arşivinde Ezidiler kitabına bakıldığında görülecek ki bu insanlara bugün Irak'ta ne yapılıyorsa 17. yüzyılda da yapılıyordu. 18. yüzyılda da yapılıyordu. 19. yüzyılda da yapılıyordu. 10 yıl önce de bu insanlara Aynı şey yapılıyordu. Bugün bizim bildiğimiz haliyle yani ezidi sorununu tırnak içinde popüler diyeceğim. <gülüyor> tırnak içinde yani bu kadar popüler hale getiren onların hani ya bir kadın meselesi üzerinden anlatılır oldu ezidilik. Fakat ezidiler bunu zaten bin yıldır yaşıyor. <gülüyor> bu insanlar Türkiye'den neden Hannover'a kaçtı sizce? Aynı sorunlardan dolayı. Bu insanlar çocuklarını neden Suriye'de okula göndermiyordu? Veyahut Batman'da, Urfa'da, Diyarbakır'da kız çocuklarını neden okullara göndermiyordu? Neden gönderemiyordu? Veyahut aynısı e, Irak'ta neden gönderemiyorlardı çocuklarını? Hikayenin kendisi aynı, değişen bir şey yok. Biz şimdi bir tane figür bulduk orada, IŞİD diye. Hı hı. Ve sanki bu yeni bir şeymiş ve bu insanların başına ilk defa geliyormuş gibi hep beraber şaşırıyoruz. Halbuki gidip onlara sorsak, onlar zaten tüm sözlü kültürlerini bu katliamlar üzerine kurmuşlar. Tüm hayat biçimlerini, bu, tüm felsefelerini neredeyse soykırımlar, fermanlar ve bu katliamlar üzerine kurmuş. Evet, yine de sözünde barışı hep içeren bir kültür ama değil mi? Bu A da bir öyle. ön yargı mı mesela? Tabii tabii, tabii. yok. Çünkü Nilay, Nilay vardır bir yönetteki haberinde bir ifadesi vardı. Yani Ezidiler tüm dualarında... 72 millet ve 15 bin canlıya dua eden barışçıl bir e, halk diyor. Belki tabii. de bu yüzden okula gidemiyorlar diye düşünüyor insan. Yani önce 72 millete sonra da bize diye biter birçok duaları. Evet. Evet e, bir kayıtta da daha kulak verelim. Az evvel girişte Ermenistan'dan bir kayıttı Hı -hı. E, duymuş olduğumuz. E, orada tabii belki anlatırsın kısaca. Tabii, Neydi din dinlediğimiz dediniz? klan bir makulidi makul özellikle Ermenistan ezidileri arasında çok sıklıkla e, icra edilen bir müzik tarzı. Hı hı. E, yakın neredeyse tamamı yakın dönemde hı hı. bestelenmiştir. fakat içeriği e, dini ve biraz da politiktir hı hı. E, çoğunlukla dini ve politik dini ve politiktir hı hı. E, bir tarafıyla önemli Kutsal kişileri ve mekanları över, Hı. öte taraftan da aslında bir yakarışa da e, sahip çıkar. E, ba bir bağımsızlık vurgusu vardır, devlet olmama vurgusu vardır. Ama bunları söylerken de mu mutlaka ya Laleş'ten bahsederler veyahut Hı. özel bir dervişin isminden bahsederler. Evet. Bu arada parçaya geçmeden önce istersen şeyi de söyleyelim. Bunların hepsi alan kayıtları, hiçbir stüdyo kaydı olmadığından bahsettiğiniz <gülüyor> için de. Evet, bunların hiçbiri şey değil, stüdyoda kaydedilmiş değil. Çok basit ses kayıt cihazlarıyla kaydedilmiş. Sonrasında da Ali Somay arkadaşımızın yoğun emekleri sayesinde dinlenebilir bir kıvama gelmiştir. 2004-2014 arasındaki... Kayıtlan mevcut burada. Evet. Onda ellerine sağlık diyelim hepiniz, ellerine sağlık. Şimdi e, CD birden başlamıştık, genelsel müziğin yer aldığı. Oradan devam edelim. Evet, burada e, Gönül Sabrı olarak kaydedilmiş. Gelci matame delal, eskalama arametigiran peşkisi temate dikam. Temşiyekla deri vekir kanma'men ne kevapay derdokla deri vekir canma'men ne kevapay derdokla deri vekir canma'men sabr ede la temşiyekla deri vekir kanma'men ne kevapay derdokla deri vekir ne kervan payındır dukalı, deri ve kedi Eve hoşum, eser hoşum. Deri ve kedi ne zaman? Boya vinam, taht ile hoşum. Deri ve kedi ne bu evin am tadı deli kocam deri ve kedi naman sabr edil ve kedi naman ne kervan derdökala ve ve Hazman makan Derdı oklayım an gelirken, deri vekajan maman. Derdı oklayım an gelirken, deri vekajan maman. Sabrın adla, temzini kula, deri vekajan maman. Ne kevapayın derdı okla, deri vekajan maman. Ne kevapayın derdı okla, deri vekajan men nay jimal deri veke han moman şavur mom bevat deri veke can moman Şevurumam bir gün bıvar deri ve keçan maman Sabrada la temşegula deri ve keçan maman Ne kevapay derdokula deri ve keçan Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Ahmet Gökçen'le beraberiz. Kadim Bir Nefes Ezidi adlarının yayının olması vesilesiyle. Evet. Şimdi arada konuştuk. Ben almış olarak konuşayım. Söyleyenler, çalanlar, çobanlar. Evet. Yine ee, Ermenistan'da. Aynen. Ee, Ermenistan Alayaz Dağı'ndaki e, çiftçilik yapan, çobanlık yapan kişiler bunlar. Ama Ermenistan'daki <gülüyor> Ezidiler için zaten müzik... Hayatın en önemli parçalarından biri. Biraz daha dini olarak şeyler, daha rahat bir e, anlayışa sahip oldukları için müzik onlar için şey değil, e, hani basitleştirici bir unsur değil. Hı hı. Örneğin Irak'ta, Suriye'de, hatta Türkiye'de bile müzik yapmak biraz şey gibi görünür. E, hafifleştirir yani senin ağırlığını düşürür hı hı. ama e, Ermenistan'dakiler için aslında zaten hayatın kendisinin manası budur e, doğrudan eğlenmek üzerine değildir ama hı hı. diğer toplulukta diğer ezidi gruplarından çok daha fazla şekilde sözlü olarak müzikle her şeyi anlatmaya çalışıyorlar o yüzden mesela düğün e, mesela bu bir eğlence şarkısı bir aş şarkısı hı hı. E, mesela buna benzer bir sürü şey cenazede de söylerler. Hı hı. Ya Cenazede de yine e, yeri gelmişken söyleyeyim or, ağlatıcılarla anlaşılır. Onlar gelir hı hı. E, iki tane duduk, eğer paran varsa iki, paran yoksa bir hı hı. E, ve bir tane de dengbej gelir. O dengbej büyük çoğunlukla şeyh veya pir olur. Hı hı. Ve o cenazenin başında insanları anlatır. Sonra köy mezarlığına gidene kadar da hı hı. yolda Yine belli türküler söyler. En son gelir e, gömüldüğü zamanda halen o ağlatmaya devam eder. E, bunun da 4-5 tane kaydı özellikle yine Ermenistan'da yapılmış olan cenaze kaydı bu albümlerde yer alıyor. Evet bu albümlere eşlik eden kitapçığı da biraz konuşalım istersen. Tam muhteviyatı nedir onun da? Bu anlattığın gibi güzel güzel anlatıyor mu? Nerede ne kaydı var? Ha, sözler ona, de var içinde. Sözler sanırım. de var. E, yani bu ...şey yapmaya çalıştık... ...yani bu türkünün... ...bu türkülerin, bu duaların, bu beyitlerin ...hangi sözlü ortam içerisinde... ...hangi hı hı. dini ortam içerisinde var olduğunu... Evet. Evet. Ee, ...insanların anlayabilmesini sağlayacak... ...bir kitapçık... Hı hı. Ee, ...hiçbir şekilde tartışma yapmıyor... Ee, ...tamamen yine saha araştırmasından... Yapın, ...alınmış olan bilgilere dayalı... ...insanlar hı hı. söyledikleri türküyü nasıl tanımlıyorsa... Hı hı bu şeh bir okuduğu duayı nasıl anlatıyor ve tanımlıyorsa hı hı. ona yer veren ve onun üzerinden bir şekilde şekillenen hı hı. E, bir çalışma iki bölümden oluşuyor kitapçın kendisi de hı hı. E, birinci bölüm tamamen bu kültürel tanımlama üzerine ikinci bölüm ise e, 7 sedideki e, eserlerin tek tek e, küçük büyük e, tanımlamalar üzerine kurulu tanımlamaları yani şarkıları açmak, bazılarının <gülüyor> e, Türkçe çevirilerine yer vermek, Harikasın. bazılarının e, manalarını yazmak, hangi dönemlerde okunduğundan e, bahsetmek, <gülüyor> dualarsa nasıl okunduğundan bahsetmek, daha e, farklı bir dini tanım dini bir e, anlatı ise nerede kaydedildiği, nasıl bir ortamda kaydedildiği <gülüyor> üzerine evet. veyahut şunu da söyleyeyim izlediğinizde, evet. mesela bazı kayıtlarımız var. Biz bu Şengal olayları vesilesiyle, bu kayıtları aldığımız kişilere ulaşamadık. Hı -hı. Ulaşamadık ama bunu da yazmak zorundaydık. Ee, ve buraya da bunları, bu tarz şeyleri de yazdık içine. Hı -hı. Biz bu kaydı kullandık fakat e, bu duanın ne olduğunu bilmiyoruz. E, şurada kaydettik, sonra buluruz biz, biz bu amcaları evet. diye düşündük fakat bugün bulamıyoruz. Neredeler acaba? Diniz. Bunlar <gülüyor> umarım. Evet. Bu şimdi bu buradan devam ederse ama şeyde söylemek lazım. Bu metinle beraber de aslında Suriye'den Almanya farklı bölgeler dedin zaten. Hani nasıl farklı alışkanlıklar edinmiş <gülüyor> orada yaşayan Ezidi e, toplulukları ayrı ayrı ki farklı olduklarını ima ettik ve konuştuk zaten. O da ortaya çıkıyor mu muhtemelen? Aynen öyle. E, kitabın içerisinde. Peki e, şimdi bu Bilgi Üniversitesi'nde en son bu yayın vesilesiyle yapılan toplantıda kim yeni bir merhaleye geçiyor geçiyor olduğunu söyledin ee, Eziydi Kültürü'nün bu işte en son e, Şengal'de yaşananlardan sonra e, ki sürece ima e, eğer yanılmıyorsam e, nasıl görüyorsun sen bu geleceği e, Eziydi Kültür için yine tabii ki e, birçok coğrafide Ermenistan'da, Suriye'de, Gürcistan'da ya da yaşamaya devam edecekler ama diasporada da farklı ee, varoluşlara sahip olacaklar. Belki de çok bir şey değişmeyecek mi? <gülüyor> zaten çünkü çok farklı yerlerdeler diye düşünüyorum. Ya aslında ya dediğiniz doğru çok bir şey değişmeyecek. Ee, sadece süreç biraz hızlanacak. Yani Karmışa vardı. Ezidilik zaten buraya gelecekti. Hı -hı. Yani Suriye'de, Türkiye'de ve Irak'ta yaşayan hiçbir ezidi kendi toprağında yaşamak istemiyor. Hı -hı. Türkiye'deki ezidiler, Türkiye'de Irak'taki ezidiler, Irak'ta yaşamak istemiyorlar. Hı. Aynısı Suriye için de geçerli. Bu dün çık, az önce de anlattım. Evet. Bu dün çıkmış bir sorun değil. 100 yıl önce de yaşamak istemiyorlardı, şimdi de yaşamak istemiyorlar. Şengal olaylarından önce sadece Almanya'da 110 bin ezidi yaşıyordu. Evet. Yani bu 110 bin ezidinin önemli bir kısmı Türkiye'li. Türkiye ezidisi ve hani bunların burada yaşıyor olmasının zaten bir şey var bir manası, manası zaten var. Bu insanlar var, evet. zaten bu coğrafyadan kaçmak istiyorlardı. Evet. Irak'taki olaylar bu süreci yani yüzyıl demesek bile 50 yıl hızlandırdı. hızlandırdı. Şimdi evet, tamamen evet. artık durmak istemiyorlar bu coğrafyada. Haklı Hı -hı. sebeplerden dolayı. Haklı sebepler, kesinlikle. Ee, ve bu bu ezidiliği bitirecek mi? Veyahut nasıl bir kapı açacak? Bunu aslında hem yakın zamanda göreceğiz. Aslında bir şekilde de görmeye de başladık. Özellikle hani Avrupa'da yaklaşık toplamda 150 bin'e yakın tüm Avrupa'da hı hı. ezidi var ve onların yaşadığı problemler bize bir sonraki kuşağın yaşayacağı problemlere dair zaten evet. bir sürü kaynak sundu. Hı hı. Yani çok değil muhtemelen ya bir 50 yıl sonra kadar biz sadece kendisine ezidi diyen fakat esasında bu işin e, tüm mitolojisini ve teorisini ve tüm derinliğini yitirmiş olan bir toplulukla karşı karşıya kalacağız. Çünkü ezidilik gibi inançlar doğdukları toprakla eşler. <Gülüyor> onları o topraktan ayırdığında onları aslında dininden de oluyorsun. Kökünden de oluyorsun. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi hani ezidilik yani doğadan, Doğal şekillerden, sudan, ateşten, güneşten, hı hı. nehirden, böcekten, bir sürü hayvandan ayrıştırılamayacak bir evet. dindir. Şimdi biz o dini oradan aldık ve onu e, başka kurallarla şekillenmiş, hı hı. kendi hayatı, yaşam tarzını doğru veyahut yanlış böyle şekillendirmiş olan bir Avrupa kültürünün ortasına yerleştiriyoruz. Ve onlara diyoruz ki hadi burada yaşayın. Evet Avrupa'nın da zaten sonradan gelenlere şeyi genel tavrı malum ama bir manada da bu çalışma işte tam da bu noktada çok hayati denebilecek bir konumda ee, bu işte tüm tarihin, mitolojinin kayıt altında daha da yakın mesafede meraklarına duruyor olması. Elinize sağlık. Ee, teşekkür işte, ederim. Teşekkür, teşekkür belki de şunu da ekleyelim. Bir sonraki çalışmanız da aslında tam son cümlede sözünü ettiğiniz coğrafyanın daha açılması üzerine. Evet. Yani şimdi yeni başlayacağımız Hı -hı. aslında bir süre önce başladığımız ama Hı -hı. tam olarak yoğunlaşacağımız çalışma karşılaştırmalı ezidiler tarihi. Bu tamamen politik ve birbirinden bu size bahsettiğim ayrıştırmaları Hı -hı. tartışarak e, cemaatin üyeleriyle de e, tartışarak daha bir saha araştırmasının sözüne Hı -hı. E, yer verecek bir ansiklopedi olarak tasarlandı. E, i̇çinde bu Tüm ülkelerde yaşayan ezidilerin nüfus sayımlarından tutun da e, yüzlerce tabloya, şekle, duaya bir ezidiliği anlamaya çalışacak insanlara yardımcı olacak bir sözlüğe kadar birbirinden farklı e, konuları barındıracak bir kitap olacak. Allah'a elinize sağlık. Çok heyecan vereceğim. Kolay gelsin bir de sağ aynı zamanda. Evet, Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünden Ahmet Gökçen çok sağ ol geldiğin için Teşekkür Ben teşekkür ederim ol.